Karagöz'üm, Ramazan geliyor. Hoş geliyor, sefa geliyor. Hazırlanıyor musun Ramazan'a? Yapıyoruz bir şeyler işte. Ee, bugün istedim ki sevgili dinleyicilerimize de bu konuda bir şeyler verelim efendim. Olur. Ee, anlat bakalım neler yapıyorsun? <Gülüyor> Kayseri'den hala kızına pastırmayı, <gülüyor> Afyon'daki dayı oğluna sucuğu, ağrıdan da kayınçoya kavurmayı ısmarladığım geliyor Acivatcığım. <gülüyor> ya o şekil bir hazırlığı kastetmiyorum. Hem Ramazan denilince aklına neden sadece yiyecek geliyor Karagöz'üm? Çünkü Ramazan demek oruç demek. Oruçsa yiyecek yememek demek. İyi de yiyecekten yola çıkarak bizim yaptığımız nedir? Nedir? Neyse neyse. Bu hamur çok su götürür. Şöyle vücudumuzu hazırlamaktan bahsetsek diyorum ben. Ha vücudumuz verilen kiloyu dengelemek için ekstradan kilo alma hazırlığı... ...susuzluğu azaltmak için vücuda su depolama hazırlığı. Yahu bunlar da ne oluyor? Bizim vücudumuzda suyu depolama gibi bir özelliğimiz yok ki. Haa yok mu? Yok tabii. Allah Allah. O zaman... ...suyu azaltarak kendimizi susuzluğa alıştırma hazırlığı. Bunun da faydası yok. Aksine zararı var efendim. Yani sen de bir şey beğenmiyorsun ha. Mantıklı bir şey söyle beğeneyim. O zaman Ramazan'a kadar vücutta var olan eksi enerji atılmalı. Varsa atılmalı. Evet de nasıl olacak o iş? İstanbul trafiği bu iş için müsait. Dene bak Ramazan'da halim selim bir adam olacaksın. Ben zaten öyleyim Karagöz'üm, sen kendini ayarla. Beni trafik kesmez, son bir aydır maçları kaçırmıyorum mesela. İyi, aferin sana da şöyle manevi hazırlıktan da bahsetsek diyorum. Bundan iyi manevi hazırlık mı olur? Yok açlık, yok zıkkım sigara başıma vurdu diye vurup kırıyoruz etrafı. Al sana çözümü. Heh, doğru diyorsun. Ayrıca hafif yiyecekler tüketerek aşırıya kaçmamaya çalışarak vücudumuzu da hazırlamış oluruz efendim. Ya acıbatcım o bence çözüm değil. Ha asıl çözüm gözünde, aklında yemekte kalmaması. O yüzden ben şimdiden ne görsem alıyorum, ne bulsam yiyorum. Aynısını sana da tavsiye ederim. Rica ederim Karagöz'üm. Hele bu sıcaklarda öyle ne bulunursa yemek hiç de akıl yarı değil efendim. 16 saat aç kalınca anlayacağız kim haklı kim değil. Ahman efendim siz karakteri dinlemeyin dinleyin dinlemeyin dinleyin. dinleyin. Neyse neyse bu tekrarda çok su götürür. En iyisi muhabbete noktayı koyalım. Geldik bugün de sohbetimizin sonuna. Her ne kadar sürçülisan ettikse. Affola. Dur dur dur dur yahu ben sana dedim ki 16 saat aç kalacağız ama ben bu Ramazan'ın çok kolay geçeceğine inanıyorum ha. Nasıl Karagöz'ün? Yahu zahmetle rahmet vardır bilmez misin de Hacı Aa, Bak şimdi doğru dedin. E o zaman son sözü ben söyleyeyim o zaman affola inşallah.